Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Profesör Doktor Selim Badur ile 16 Mart Pazartesi günü saat 16'da Mediascop İnternet Televizyonunda gerçekleştirdiğimiz Şehir Hepimizin programının kaydını dinleyeceksiniz. Bugün konumuz Profesör Doktor Selim Badur. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizde. Konumuz ise korona virüsü, Covid 19. Evet. Değil mi? Bu yeni adı bu. Hastalığın yani adı. Hastalığın Hastalığı adı COVID-19, SARS-CoV-2 de virüsün adı. Evet. Şimdi biz bu programı bugün saat 11'de kaydediyoruz. Ama yayınımız saat 16'da. Evet. Gene bugün evet. pazartesi yani. Bunu da özellikle belirtiyorum çünkü bazı bilgiler o kadar hızlı Hızlandı. gelişiyor ki... Aradan 5 saat geçtikten sonra ne olup biteceğini bilmiyoruz. Ama dinleyicilerimizin de dikkatini çekmek açısından Gerçekten. bunu belirtmekte fayda var. Efendim ben hemen Profesör Dr. Selim Badur hocamızı tanıtmak istiyorum. Kısaca, gerçi dinleyicilerimizin birçoğu çok yakından biliyorlar. Çünkü bir yandan açık radyoda programlar yap yapıyor. Önce sağlık programı, evet. daha önce NTV'de de. Müzik, müzik programı. programımız vardı. Evet, mikrobiyoloji dalında doktorasını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. 1982-84 ve 93-95 yılları arasında Paris Pasteur Enstitüsü'nde araştırıcı olarak görev yaptı. 69-90 1996-98 yıllarında da Güney Paris Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış olan Dr. Batur Fransız Bilim Akademisi üyesi olup Dünya Sağlık Örgütü Viral Hepatit Önleme Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 2002 ve 2015 yılları arasında ayrıca aynı kuruluşun Global Hepatit Ağı Komisyonu 2004-2006 arası ve GRIP grubu üzerinde çalışan Avrupalı Bilim insanları Grubu üyeliğinde 2012-2015 görev aldı. 1995-2015 yılları arasında viroloji ve temel immünoloji bilim dalı başkanlığı yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2000-2015 döneminde Dünya Sağlık Örgütü grip referans laboratuvarının yürütücülük görevini üstlendi. 2001-2005 yılları arasında eks Savaşım Derneği Başkanlığı 2002-2006 yıllarında kurucu üyesi olduğu Viral Hepatit ve Savaşım Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi Komisyonu ve Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar Grubu üyeliğinde bulunan doktor Badurş, 2015 yılında üniversitedeki görevinden ayrılarak GSK aşı kuruluşunda gelişmekte olan ülkeler aşı bilimsel danışmanı olarak çalışmaya başladı. Aslında bütün eğitiminiz ve ondan sonraki çalışma hayatınız tam da bu konular. Evet özellikle İstanbul evet. Tıp Fakültesi'nde bu Dünya Sağlık örgütünün grip ve solunum yolu etkenleri referans laboratuvarında çalışmış olmam e, hani konuya lan yakınen bir ilişkim olduğunun kanıtı evet. zorunlu olarak kanıtlanma evet. evet. görüyor. Evet hocam. Şimdi e, aslında tabii koronavirüsü üzerine birçok program yapıldı. Fakat e, biz bugünkü e, programımızda mümkün olduğu kadar e, yeni gelişmeleri ele almak istiyoruz. Buradan başlayabiliriz. Yani evet. son rakamları Bugün itibariyle Sizden dinlemek isteriz hocam Şimdi Bugün itibariyle 16 Mart Pazartesi günü itibariyle Sizin de bahsettiğiniz gibi Saat 16'da yayınlanacak ama biz Sabahki rakamları iletmek istiyorum 169 bin kadar Olgu var Ortalama 170 bin kadar olgu var Bunlardan 6 bin 18'i yaşamını yitirmiş durumda 77 bin kadar da iyileşen olgu var burada hemen belirteyim bu sayısal değerlere çok fazla e, dikkat etmemek çok fazla itibar etmemek, itibar etmemek lazım evet. çünkü e, belli ki çok hızlı yayılan e, belirli oranda ölümcül olan bir enfeksiyon hastalığıyla edilemeyen enfeksiyon hastalıklarına karşı karşıyız bunu şunun için söylüyorum e, çok sık özellikle geçen haftanın başında Türkiye'de ilk olgu bildirimi yapılmadan önce sağlık yetkilileri tarafından e, Türkiye'de olgu var mı? Varda gizleniyor mu? Ee, beş tane olgu olduğu zaman acaba gerçekten beş mi? İşte bu sabah 18 olguya çıktı bildirilen. 18 olgu gerçekten daha mı fazla? Var? Hani 18 yerine 180 olsa ne değişecek? Ee, bunun ne tür önemi var? E, statistikler dışında toplum açısından Bunu anlamakta zorlanıyorum. Ama e, belli ki hızla yayılan. Bazı ülkelerde daha hızlı yayılan. Bazı ülkeler aldıkları önlemler sayesinde bunu e, belirli oranda da olsa kısıtlayan ve e, durdurabilen kısmen de ülkeler var. Bunlar zamanında ve başarıyla aldıkları önlemler sayesinde. Dün bir e, matematik modelleme ile ilgili bir veri gördüm. E, alınan önlemler yani sınırların kapatılması, toplu bir arada bulunulmaması bu kararı bir gün içinde, bir gün gecikmeyle aldığınız zaman. Olgu sayınız yüzde kırk değişiyormuş. Allah Allah. Bu korkunç büyük çok, bir çok oran. Çok büyük bir oran. Ee, o nedenle e, hani Türkiye'deki sağlık sistemi, sağlık yetkilileri daha doğrusu Türkiye'de Ankara'daki e, devlet erkanı diyeyim e, buna karşı bir güvensizlik, e, bir... E, hani gerçekleri olduğu gibi anında yansıtmama çok açık ve şeffaf olmama suçlaması hep vardır. Bunu ben de katıldığım birçok alan var ama şurası bir gerçek ki bundan önceki Sağlık Bakanlığı döneminden başlayarak Sağlık Bakanlığı hem grip hem de bu koronavirüsle ilgili alınan önlemlerde bana kalırsa çok büyük hatalar yapmadı. Gereken önlemleri de zamanında aldı. Bu önemli aldı. bir tespit. Evet yani örneğin Dört aşamada bu önlemlerden bahsetmek mümkün. Evrensel olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün çizdiği bir dört aşamalı bir önlemler paketi vardır. İlk aşamada siz ülkenize, bölgenize o etkenin, salgın yapan etkenin girişini mümkün mertebe geciktirmeye çalışırsınız. Geciktirmeye çalışmak için de siz işte sınırları kapatırsınız. Kapatayım. Uçuşları denetlemeye çalışırsınız. Ha, uçuşları denetlerken örneğin. Termal kameralar. Evet termal kameralar Türkiye'de çalıştı mı çalışıyor mu bu ne işe yarar falan. Hayır şöyle. Olguların büyük çoğunluğu zaten ateş yükselmesi olmaksızın asemptomatik dediğimiz belirti göstermeden e, seyreden olgular. Onun için bu termal kameralar, kameralar ile yurt dışına gelen ancak ateşli kimseleri saptadığınızdan bunları atlıyorsunuz bir kere. Ama en azından o yüzde yirmi dediğimiz e, bulaşıcılığın en yüksek olduğu dönemdeki ateşli olguları saptıyorsunuz. Bu Tek başına çok önemli değil ama yine de bu önemli bir tedbir. E, e, tedbir paketinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Onun için bunu eleştirmek kolay ama bunu böyle birdenbire yatsıyamazsınız. E, sınırların kapatılması özellikle İran'da olgular e, sayısı birdenbire alevlendiği zaman... ...evet İranlı sınır kapısını kapıyorsunuz. Tabii ki e, kaçak girenler e, şu ya da bu şekilde bu yasağı ya da bu e, engeli gelenler geçenler olacaktır ama... Bütün bunlar bize e, diğer komşularımızı oranla virüsün daha biraz daha da olsa geç girmesini sağlar. Sağ Ve burada demin de belirttiğim gibi hani önlemlerin alınması bir günde yüzde kırk olgu da oynuyormuş gibi. Bu bir matematik modelin bulgusu böyle. Bu bir gün çok önemli aslında. Bu size vakit kazandırıyor. Bu size e, hastalıkla baş etmede bir... E, Vakit kazandırıyor ve alacağımız önlemleri yani daha donanımlı olmasını, biraz daha sakin Bir de sakin kesin. de sağlıyor. Ondan sonraki yapayım. aşamada ne oldu? Ondan sonraki aşamada evet Türkiye'ye girdi virüs, şöyle ya da böyle girecekti bunu. Engellemesi zaten söz konusu değil. Ama ee, böyle bir şey beklemiyor tabii, biz, değil mi? Bundan sonra da hani sayısındaki artışı engellemenin mümkün olmadığını şimdiden söyleyeyim. Evet. Yani, ...daha sonra eğer uygun görürseniz siz de şu İngiltere'nin yaklaşımını belki konuşabiliriz. Sorularımdan biri de o zaten. Yani, evet Evet onu konuşalım. Evet. Baktığınız zaman daha sonra Türkiye işte yurt dışından girişler ve kalabalık... ...bir arada toplanmanın getirdiği olumsuzlukları bertaraf etmek için... ...aynı Batı ülkelerinde sayının çok daha hızlı yükseldiği İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde... Ve İspanya, şimdi... Ve İspanya aynı dönemde biz de almaya başladık spor faaliyetlerinin seyircisiz oynatılması işte kalabalık bir yerlere gidilmemesi, özellikle okulların kapatılması. kapatılması. Hani bizde yurtların kapatılması, ibadethaneler ve camilerdeki Cuma namazları spekülatif bir konu olduğu için bu daha tartışılacaktır. Kapatılır mı, kapatılmaz mı? Evde mi namaz kılınır? İşte Hiçbir barlar kapatıldı. Şey. Evet, barlar son Belki yakın bir dönemde yine Belçika'nın, Fransa'nın aldığı, İtalya'nın aldığı önlemler gibi. ...restoranların ya da kafelerin kapatılıp sadece eve servis yapmaları... ...ya da alışveriş merkezlerinde belirli saat ya da gün kısıtlamaları getirilebilir. Ama evet. önemlisi, Şu anda konuşulan, konuşulan önemli şeylerden konular, birisi bu. Bunlar. bunlar olacaktır bu aşamalardan geçeceğiz. Daha sonra üçüncü devreye girer bu tür salgınlar Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırmasına göre Tujur her zaman bu sınıflandırmada da olacak artık tepe noktasına çıkar salgın. Ve o sırada sizin alacağınız bir önlem kalmamıştır. Tek yapacağınız şey sağlık hizmetlerinin düzenini dengelemektir. İşte hizmetleri ayarlamak, sağlık çalışanlarının desteğini arttırmak gibi daha sonra dördüncü evrede artık geriye dönüş başlar. Aşağıya inmeye başladı. Evet. Şu anda Çin dördüncü evrede mi? Ee, en azından üçüncü evreyi geçti. Dördüncü evreye başladı. Hemen evet. düzelmeyecektir belki ama dördüncü evrenin başları diyebiliriz. Bunun aldıkları önlemlerle bir ilişkisi var mı? Şimdi iki şey var. Bunu teşekkür ederim bu sorunuz için. Tam vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Çin'de evet olgu sayısı ve kaybedilen hasta sayısında bir iniş başladı. Evet. Burada tabii çok radikal bir takım önlemler, e, bunları zamanında almaları yararlı oldu. Ama benim hep düşündüğüm bir şey var. İnsanlar bu hastalığın, bu salgının, bunu e, öğretim üyelerinden de dillendirenler oldu çeşitli televizyon programlarındaki o programlara Eğer vaktimiz kalırsa birkaç kelime etmek isterim. E, şimdi baktığımız zaman e, birçok insanda havalar ısınınca bu hastalık ortadan kaybolacak gibi bir yaklaşım var. Şimdi buna ait bir takım bizim böyle sadece toplum genelinde değil öğretim üyeleri ya da işte uzmanlar arasında da kulaktan dolma bilgileri yansıtma, inanma, öğrenme... ...ondan sonra da yansıtma gibi bir alışkanlığımız var. Tuhaf bir şey bu. Yani çok bilimsellikle bağdaşmıyor. Şimdi koronavirüslerin ısı ile ilişkilerine, özellikle bu son yeni koronavirüs ısı ile ilişkilerine, ...ben doğrusu isterseniz elimden geldiğince becerbildiğim kadarıyla yayınları günü gününe takip etmek istiyorum ve çalışıyorum ki... 890-900'e geldi. Koronavirüs, yeni koronavirüsle ilgili yani SARS-CoV-2. Bunlar bilimsel makaleler. Bilimsel, yani. çok hakemli dergilerde çıkan, yayınlanan ve kabul edilen PubMed'de de yayınlanan, online yayına giren. Bir de o yayınlar da hızlandırılmaya çalışılıyor ki herkes bilgiye erişim kolaylaşsın, paylaşılsın yani. diye. Tabii. Bunların içinde bir kere bu ısıyla hava ısınınca koronavirüs ortadan kalkar diye hiçbir şey görmedim ben şimdi. Yani atlamış olabilir ama görmedim. Böyle Bunun bir dışında, bilgi yok. Böyle ya. bir bilgi yok. Şimdi bakıyorum bir takım Asya Afrika ya da Güney Amerika ülkeleri var. İşte Brezilya var, Tayvan var, Singapur var, e, Tayland var, Vietnam var. Ya bunların hepsinde bugün sabahleyin gelirken e, stüdyoya hava durumlarına baktığınızda e, 30 derecede var, 24 derece var, 28 derece var. Virüs buralarda geziyor. Buralarda yayılıyor. Bu ülkelerde ölümler oluyor. Biz hala hava ısınınca düzelecek diyoruz. Yani bu neye dayanıyor bilmiyorum. Evet. Evet. Buna benzer bir durum yani bilim denilen e, tıp da dahil bütün bilim dallarında her şeyin çok multifaktöriyel olduğu ve e, birçok parametrinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, tek bir veriye bakaraktan genelleme yapılmama. Yapılmaması ve buna da ülke bazlı belki de bölge bazlı. E, ve bu genellemelerde de yani izlerde olunmamalı e, e, yaklaşımının ben doğru olduğunu inanıyorum. Örneğin fatalite yani ölümcüllük oranı. Bu virüsün ölümcüllüğü kaçtır? Kaç kişi, Öldürme oranı kaçtır? Yüzde bir de diyen var, iki diyen de var, üç diyen hangisine inanacağız? Hayır, bu öldürücülük oranı ülkeden ülkeye ve aynı ülkede de zaman içinde değişmekte. Bakın e, önlemleri düzgün bir şekilde alan e, Güney Kore'de ölüm oranı binde altı. İran'da yüzde dört buçuk beş. Birinde binde altı, birinde yüzde beş. Aralarında çok ciddi bir fark var. Ama birisi önlemlerini ciddiye almış, daha erken teşhis... Aslında örnek bir ülke değil, değil mi Güney Kore? Elbette. Daha erken almış tedavisini çok ciddi yaklaşım sürdürerekten ele almış. ve Bu şekilde ölümcülük oranını çok düşük değerlerde tutmuş. İran'da bunlar söz konusu olmadığı için yüzde dört buçuk beşlere çıkmış. Ya da Çin'e bakıyorsunuz aynı ülke aynı önlemler paketi var burada da zaman içinde e, değişim göstermesi açısından bir örnek bazı dönem dönem Çin'deki olgularda ölümcüllüğü yüzde üç bazen altı buçuk olduğu söyleniyor aralarında çok ciddi bir fark var. O nedenle belirli sayıları verirken biraz dikkatli, biraz titiz olmakta yer Kore bunu nasıl başardı? Yani çıktığı andan itibaren aldığı önlemlerle değil herhalde. Evet. Bir hazırlık. bunları konuşmuş mu? Tabi hazırlıklıydı. Evet. çeşitli provalar ya da çeşitli nasıl diyeyim Senaryolar. senaryoları ciddi bir şekilde önceden herhangi böyle bir sorun yokken yapmış uygulamış bir ülke. Biz de şu anda yapıyoruz onu. Yani e, sağlık kuruluşlarımızda e, hastanelerde daha olguların çok arttığı, hastaneye başvuruların çok daha fazla 5'e 10'a katlandığı, e, yoğun bakım e, ünitelerinde bakım gerektiren, e, solunum desteği gerektiren hasta siyasının çok arttığı e, bir durumda ne yaparız? E, Türkiye'de şu anda çeşitli hastaneler, hastane enfeksiyon kontrol komiteleri başkanlığında bunları yapıyorlar. Evet, yani şimdi... Bunların... Müesses olduğunuz bilim kurulu sürekli çalışan bir kuruluş mudur Sağlık Bakanlığı Sağlık bakanlığında da eskiden görev yaptığım işte danışmanlık grupları vardır. Evet. Bir de bu tarz olağanüstü durumlarda örneğin. Açık kuruluşlar da hemen devreye giren, hemen devreye giren tabi hemen oluşturulan ve devreye giren bir kurumdur. Yani bu onu düzgün yapıyor bakın. Evet. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü'yle de bağlantılı. Evet, tabii, tabii tabii. Değil mi? Evet. E, tabii e, bu bilim kurulları deyince aklıma geldi. Müsaade derseniz, şu televizyonlar ve yapılan Lütfen. programlara evet, bir iki şey evet. söylemek istiyorum. Şimdi televizyonlarda benim izleyebildiğim kadarıyla, ülkemiz televizyonlarında ulusal kanallarda. Birkaç tane eskiden beraber çalıştığımız kurumun adını dillendirmemde herhalde bir sakınca yok. Hacettepe Üniversitesi'nden hem bu bilim kurulu üyesi olan hem de bu konunun hani otoriteleri sayılabilecek iki tane öğretim üyesi arkadaşım. Dört dörtlük eksiksiz. Ne Fransa'yı ne Amerika'yı dinleme gerek Onları dinleyin ve onlardan doğru bilgi yapın. Ama bu ikisi dışında... Hanım ne kadar ilginç... ...ve ne kadar farklı dallarda... ...ilgili ilgisiz yani herhalde deseler ki... ...böyle ciddi bir konuda... ...gelin matrak olsun diye... ...bir komedi programı komedi yapalım... Programı ...işte yaptım. o zaman bu ulusal kanallardaki... ...farklı uzmanlıklar... onkolo fitoterapisti... ...işte sosyal... ...bu kadar farklı dallardan insanlar... ...ha bu arada bu farklı dallardan insanların... ...enfeksiyon hastalıklarıyla ilgilenmelerinin... ...gerekli olduğuna inanan birisiyim... Muhammed. ...ama siz onlara... Örneğin bir sosyolog enfeksiyon hastalıklarıyla nasıl mücadele edilecek? Bir veteriner neler diyecek? Bunları öğrenmemiz lazım. Çünkü artık One Health dediğimiz bir tek sağlık kavramına doğru gitmekte dünya. Bu özellikle küresleşmeyle beraber değişen enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında biz biliyoruz ki artış gösteren... <gülüyor> Elbette iklim krizi, ekoloji, mühendislik, veterinerlik, sosyoloji, tarih bunların hepsinin bir paket halinde... ...bir arada çalışmalarıyla ancak çok enfeksiyon bir hastalıklar. Çok bir bir yaklaşım Tabii, gerekiyor. Çok. Ama evet. biz de ...sosyolog ya da veteriner ya da onkolog ya da fito, fizyoterapist ya da fito, fitoterapist neyse... ...bunlar kendi aranlarıyla ilgili bir şey söylemiyorlar. Virüse ait konuşuyorlar. Ama siz virüs uzmanı değilsiniz. Enfeksiyon hastalıklarıyla konuşuyorlar. Manifin. Ve neler söyleniyor. Yani, yani ne kadar... Komplo teorileri... ...Allah'tan bu genelde böyle olur... İşte aşı karşıtlığı, komplo teorileri, bunun bir biyolojik silah olduğu, bunun ekonomik bir amaçla yayılmış, yapay yayılmış bir oldu. tehlike olduğu. Bütün bunlar şimdi yavaş yavaş olgu sayısı arttıkça ve iş ciddiye bindikçe bunların sesi ortadan kayboluyor. Ama biraz sonra, bir süre sonra, bir ay sonra, üç hafta sonra hastalık biraz sönmeye başlayınca dağılıp bunlar hemen ortaya çıkacaklardı. Zaten biz dedik kaç kişi öldü ki falan filan. Evet. Yani bunlar hep nedense herhalde gelişmekte olan ülkelerin bir sorunu ve bu tip spekülasyonlara çok e, rağbet edilmesi de tehlikeli. Evet. Bir de sosyal medyada e, yayılan ve işte e, efendim Fransız e, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar... Evet. ...Viyana'daki e, Üniversitesi'nin, e, Sağlık Üniversitesi'nin yaptığı e, açıklamalar evet. falan gibi e, bir takım şey, haberler... Ya ben şunu şunu anlamıyorum... Fransız sağlık yetkilisi dedi ki, e, şu şu şu ilaçlar bu hastalığı kolaylaştırıyor. Evet. Sonra Getik Viyana dedi diyor. ki, Viyana dedi ki yok Viyana Tıp Fakültesi ben de sizden öğrendim böyle bir şey yok dedi. Özel Şimdi Fransa'daki yaptı. Sağlık Bakanı ya da Bakanlık yetkilisinin Viyana Üniversitesi'nin yalanlayıcı bir haberi söylemesi bana kalsa mümkün değil. Evet. Yani onun için bu haber yok, Viyana Üniversitesi var. de benzer bir açıklama yapmış. O da onu e, yalanlıyor. Biz böyle bir açıklama yapmadık, yapmadık diye. diye. Yani, yani e, benim de zaten ha. sorularımın içinde vardı. İşte bu ağrı kesicilerin e, bu hastalığı e, Covid-19'u Iı, ...tetiklediğine ilişkin yani, bilgilere ne kadar... ...ben inanacağız? de gördüm, ben de çok farklı bir kaynaktan... ...bir Belçika kaynağından gördüm ama... Iı, ...bilebildiğim kadarıyla... Iı, ...izleyebildiğim kadarıyla... ...ve sizin ıı, okumuş olduğunuz evet, makalelerde, yani makalelerde de yok. ...erişebildiğim makaleler böyle bir şey hiç görmedim... Yani evet. bu, mantıklı da gelmiyor doğrusu... ...sansızın evet. mekanizma... Ee, ...hocam, önceki salgınlarla... ...benzerliklerinden çok... ...farklılıklarını sormak istiyorum... ...yani önceki derken neyi kastediyoruz... Sarsı kastediyorum Mersi e, kastediyorum. E, onlardan e, bariz olarak ayrıldığı bazı noktalar olduğu belirtiliyor zaten mesela hızlı yayılma şeyin düşük oranda olması e, ölüm oranının düşük olması. Bunun dışında e, farklılık var mı? Şimdi bu farklı e, altını çizdiğiniz e, bu farklılıkların sarslan Mer. Nereden kaynaklandığını müsaade ederseniz bir parantre açıp söyleyeyim mi? Ee, şimdi bir kere hem SARS olsun hem MERS olsun hem H1N1 olsun, olsun hem H5N1 olsun bunlar solunum yolları virüsleri. Ee, ve bunların özelliği yeni birer virüs olması. Şimdi insanların tanımadığı, daha önceden temas etmediği, toplum genelinde antikorların ya da bağışıklık sisteminin e, bir takım parametrelerinin devreye girmediği, Toplumsal bağışıklığın söz konusu olmadığı virüslerin sürekli yayılması kaçınılmaz. Evet. Şimdi kaçınılmaz ama. Çünkü ona ama, karşı bir korunma Evet, evet ilk defa karşılaşıyoruz ve herkese dağılıyor. yok. Şimdi neden örneğin e, bir kızamık hastalığı bu kadar hızlı yayılmıyor ki bulaşıcılığı çok daha fazladır. Çünkü toplumumuzun belki yüzde yetmiş beşinin sekseninde antikor dediğimiz o koruyucu isimler var. Evet şimdi şu stüdyoda yirmi kişi olsak. 18'imizde antikor olsa ben bu virüsü getirsem bu odaya bir kere 18 kişiye bulaşmaz. 18 kişiye bulaşmayacağı için onlardan etrafa bulaşma da olmaz. Ama herkesin burada e, savunmasız olduğu, herkesin ilk kez karşılaştığı bir virüsü ben getirsem buraya 20 sene de bulaşır o 20'si de kendi temas ettikleri insanlara bulaştırır. Bu nedenle yeni bir virüs olması, yeni bir virüs tipi olması şart. Yani. Antijenik tip diyoruz buna. İkincisi örneğin şu anda yaşadığımız koronavirüs sorununda ya da 2009-2010'da H1N1 virüsünün yayılmasında bu virüsler solunum yollarında daha kolay reseptörlere ulaşan, bu nedenle insandan insana bulaşın çok daha süratli olduğu, çok daha basitçe, kolayca olduğu virüs bulaşlarıydı. Ama bakın SARS'ta ya da H5N1'de ki bunların ölümcüllüğü, öldürme oranları çok daha yüksek. Buna rağmen... ...bunların insandan insana bulaşı kolay değildi. Çünkü örneğin H5N1 bir kuş gribiydi. Kuşlarda bulunan H5N1'in insana bulaşabilmesi için... ...bir takım reseptör dediğimiz algaçlara... ...yani virüsün tutunacağı hücre üzerindeki yapılara ihtiyaç var. Ama üst solunum yollarındaki hücrelerde eğer bu reseptörler yok ise... ...sadece alt solunum yollarında akciğerlerde var ise bu reseptörler... O zaman sizin böyle öksürmeyle, konuşmayla benim size o virüsü bulaştırmam mümkün değil. Çünkü virüs size geçtiğinde üst solunum yollarında yapışacak yer bulamıyor. O zaman aşağılardaki, hücrelerdeki reseptörlere erişmesi lazım virüsün. Bu da çok uzun süreli, çok yakın ve çok yoğun temas gerektiriyor. Bu nedenle kolay bulaşmaz o virüsler. SARS'dı, H5N1'di hatta MERS'di. MERS. Evet. Ama bunların alt solunum yollarına direkt inip de ...hasar oluşturdukları için sadece bu nedenle değil... ...başka nedenlerde de buna eklendiğinde... ...onların ölümcülüğü çok daha fazla. Şimdi korkulan... ...bu salgının içinde bulunduğumuz, yaşadığımız... ...salgının H1N1... ...2009-10 pandemisiyle paralellik gösterdiği... ...nokta hızlı yayılması. İkinci nokta ölümcüllüğünün çok fazla olmaması. Bu ölümcülüğünün öldürme özelliğinin... ...çok fazla olmamasından... ...korkulur. Neden? Çünkü virüs mutasyona uğrarsa... Uğrar mı bu virüs? Evet bunlar RNA virüsleri, bunlar da özellikle e, influenza virüsleri, bunların mutasyon kapasiteleri çok fazladır. Yani e, beklendiğinden daha sıklıkla mutasyona uğrarlar ve birdenbire ağır hastalık yapma özelliği kazanabilirler. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ve müzik parçamızı dinliyoruz. Radyodasınız, Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Profesör Doktor Selim Badur ile 16 Mart Pazartesi günü saat 16'da Mediaskop İnternet Televizyonunda gerçekleştirdiğimiz Şehir Hepimizin programının ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Peki koronavirüslerde mesela konuşulurken televizyonlarda bu virüs işte mutasyonlarla diye geliyor. Daha koronavirüsün mutasyona uğrandığı hiç gösterilmedi. Ama bizim bilim insanlarımız tartışıyorlar Neden? Böyle bir bulgu yok. Yok öyle bir bulgu. Evet. İki tane tipi oldu. S ve L tipi oldu ama bunların patogenez açısından çok fazla e, farklılık göstermediği biliniyor. Evet. E, ama bizde e, konuşulur bu, bu tarz e, konular. E, yani Başka sizinden tartışmak istediğim ilginç olabilecek. Ben belki... İngiltere'yi sormak istiyorum evet. çünkü İngiltere çok farklı bir şekilde evet. bağışıklığa bıraktı. Evet. evet. Değil mi? Şimdi yani. tabii bu bu da mesela bu karar yaşları öldürsün mü bunu mu demek istiyor falan. Tabii kimsenin böyle dediği yok Benim sizin aklınıza gelen bir konunun İngiltere Başbakanı Johnson olsa. Ee, ya da sağlık yetkilileri kimse onların da aklına geliyordur. Kimse de deli değil bunu yapacak evet. kadar. Ama bu aslında bana çok mantıksız gelmeyen bir yaklaşım. Yapılsın demiyorum ama hani çok da ters gelmiyor. Çünkü ben bu salgının açıkçası yani bilgim dağarcığı kapsamında değerlendirdiğimde e, ısısı havalarının ısısının artmasıyla yok güneş ışınlarından ultraviyole gelecek görecek. Onlarla değil ama bu demin bahsettiğim toplumsal bağışıklığın oluşması yani bir 20 kişilik grupta 20 kişi de virüse ilk defa karşılaşıyor durumunu geçip 18 kişinin daha önceden karşılaştığı aşamaya geldiğimizde bu virüsün artık keseye öyle kolay kolay bulaşamayacağı. Ben kime bulaşayım diye arayacak virüs odaya geldiği yani, zaman. Yani yayılmanın yayılmanın azalmasıyla beraber sönmeye inmeye başlayacağını. İşte İngiltere'de bu temel üzerinden diyor ki ya ben bu tip önlemlerle bu virüsün yayılımını yavaşlatamıyorum. Ya da yavaşlatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bana kalan şunu yapayım ben. Ee, i̇şte bu sinema kapatma, spor faaliyetlerini seyircisi oynatma, kalabalık bir yerde toplanma, okul kapatma işlemlerini yöntemlerini ben rağbet etmiyorum. Yayılsın. Ha okullarda çocuklar zaten büyük risk grubu değil. Çocuklar arasında ağır hastalık ya da ölümlerin oranı çok düşük. Çok düşük. Evet. O nedenle ben okulları falan kapatmıyorum. Tabi o arada çocuklar arasında yayıldığı zaman onlar evlerindeki yaşlılara, ebeveynlere, akrabalarına bu virüsü taşıyıp onların ağır hastalık geçirmelerinin kaynağı nedeni olabilirler mi? Olabilirler ama bunu herhalde bizim şurada otururken üç dakikada İngiltere'yi eleştirip adamlar herhalde düşünmüşlerdi diye değerlendiriyorum ve... Onun da öyle birdenbire bu ne biçim evet, şey yani Demek burada tabii en önemli bir... nokta bu bir seçim meselesi. E, hastalığın yayılmasının antikorların da e, hızla gelişmesine tabii. neden olacağı. Tabii tabii bir yani o bağışıklık dediğimiz o toplumsal evet. bağışıklık bence e, çok önemli e, bu tür enfeksiyonlarda. Evet. Ve e, bu anlamda da İngiltere'de uygulanmakta evet. olan yöntemi çok bir tercih meselesi garip olmadı. Evet, söylemek evet. Evet. mümkün? Evet. Evet. Çünkü onların da bütün sağlık teşkilatının Tabii. vermiş Tabii. olduğu ortak bir karardan bahsediyoruz. Tabii sayesinde. sağlık yani. teşkilatı eğer vaktimiz kalsa birazcık sağlık sistemlerinin değerlendirilmesine yarar var. Evet. evet, çünkü geçmişteki sağlık sistemleriyle mevcut durumu götürmek herhalde. Mümkün, mümkün. mümkün değil. Yani bu sadece korona herhalde. virüslerinin yayılmasıyla geldiğimiz bir nokta Elbette. değil herhalde. Aslında ona hemen girebiliriz sanıyorum. Çünkü bütün bu salgınları tetikleyen nedenler var. Evet. Yani küresel iklim krizinin olması, evet. kent nüfuslarının çok yükselmesi değil mi? bunlar? Bu, bu konu aslında... Sadece koronavirüs değil, bu da bunun içinde, paketin içindeki bir parça. Ee, elbette enfeksiyon hastalıkları 21. yüzyılda nereye gidiyor? Yani bütün o teknolojik gelişim, iletişimdeki kolaylıklar, bilgiye erişim, interneti, yani bütün bunlar bilgisayarların. O, varsa... Ama bunların yanı sıra 19. yüzyılın sonuna doğru e, geliştirilen aşılar ya da antibiyotikler bir yandan, bir yandan e, daha sağlıklı beslenme, bir yandan... Temiz içme suyuna erişim bir yandan sanitasyon altyapının kanalizasyonlarının düzeltilmesi bunlar sayesinde enfeksiyon hastalıkları çok ciddi bir şekilde azalmaya başlamıştı. Ne zaman 60'lardan sonra 60'lara gelince 67 o zamanki e, bir Amerika'daki bir üniversitenin e, tıp fakültesinin dekanının artık enfeksiyon hastalıklarının sayfasını defterini kapıyoruz demişti. Ama birdenbire 2000'li yıllara geldiğimiz zaman bunun böyle olmadığını. E, bırakın hızlı bir bırakın ebola diyeyim. gibi, AIDS gibi, hepatit C gibi yeni evet. enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasını. Bir de eskiden tamam biz bunların üstesinden geldik dediğimiz enfeksiyon hastalıklarının da yeniden ortladığını görmeye evet. O zaman e, belki de enfeksiyon hastalıklarının tarihi incelendiğinde farklı evreler vardır. Üç evrede açıklanır. Onların arasına girmem ama belki de dördüncü evreyi yaşıyoruz. Küreselleşme evresi. O zaman küreselleşme ve enfeksiyon hastalıkları arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu söylemeklere var. Demin sizin de belirttiğiniz gibi çok doğru olarak seyahatlerin artması 440 milyondan 15-20 senede sadece turistik amaçla seyahat edenlerin sayısı 1,5 milyara ulaştı. Evet. Peki seyahat ediyorlarda da ne oluyor diyeceksiniz. E, seyahat ettiğiniz zaman gittiği ülkeden kendi ülkesine, kendi doğduğu yaşadığı ülkede çok iyi bilinmeyen bir takım enfeksiyon hastalıklarını getiriyor. Ama bu bu kadar çok uçak bu kadar çok gemi seyahati ki bunların ayrıntısına girip daha fazla kolayla neden kolaylaştırıyor bu da, yayılımları bunları irdeleyebiliriz. Örneğin 20 milyondan fazla insan bir yılda e, gemiyle seyahat ediyormuş. Bu gemiyle seyahat edildi ama bunlar bazılara en azından 3 bin kişiye neredeyse alan büyük gemiler. gemiler bu gemiler çeşitli duraklarda Tabii, duruyor ve bunların müşterilerin büyük çoğunluğu yaşlı kesim. Bu yaşlı kesimde aynı zamanda birçok kronik süregen enfeksiyon hastalığı da var. Ya da hastalık var. Sadece enfeksiyon değil. İşte tansiyon, hipertansiyon, astım kalp hastalıkları gibi. Bunlar bir virüs aldıkları zaman o kapalı ortamda çok çabuk yayılıyor. Şimdi bu bir çok e, 10-15 maddelik bir küreselleşme enfeksiyon hastalıkları ilişkilerinde tek bir nokta bu seyahatler. Hayvanlarla ilişkimiz arttı bizim. Hayvanlarla ilişkimiz bugün yabani ortamda doğal ortamlarından ayrılan... ...kopartılan ve çeşitli petlerde satılmaya, pet shoplarda satılmaya çalışılan birçok e, hayvan var. Bunların getirdiği... E, bir de onlarla birlikte yaşadığımız mekanları kurduk Elbet. değil mi? Elbet. Yani ormanların içine gidiyoruz, tabii, tabii, tabii. evler yapıyoruz. Şimdi i̇kincisi tabii e, suyun ve e, ormanların çok kötü kullanımı. Biz sürekli olarak biraz daha yerleşim, biraz daha... E, ...yayılmacılıkla beraber... ...ormanları kesip şehirleri büyütüyoruz. Evet. Peki o ormanları kestiğimiz zaman... E, ...o ormanlardaki... ...ağaçların içinde... ...ortasında bulunan flora... ...yani bunun içinde çeşitli artropotlar... ...sivrisinekler, keneler bunlar... ...bunlar şehirlere karışmış oluyorlar. Ve eski oranla... E, ...çok fazla... ...duayı, bozduğumuz duayı... ...biz onun getirdiği... ...olumsuzluklarla beraber yaşamak zorundayız... ...ve daha da olacağız. Bakın unutmayın... Biz gülerek izledik Türkiye'de belki e, boğazda yüzen ya, yaban domuzlarını. Tabii. Onlar aslında bu üçüncü boğaz köprüsü ya da işte o havalimanı Hava yapılırken kesilen sırası. ormanlardan kaçan gariban evet. domuzlardı. Evet. Biz bunu gülerek izledik ama yakında bununla benzer tablolarla daha sık karşılaşacağız. Bakın İngiltere matematik modelleriyle şöyle bir şey hesapladı. 2050 yılında İngiltere sıtmanın, sıtma hastalığının çok sık görüldü, endemik oldu. Yani o toplumun o ülkenin yerleşik bir hastalık hastalığı olduğu bir tabloya geçecek. Bu ne demek? Biz bugün sıtma dediğimiz zaman aklımıza sadece Siyah Afrika geliyor. Afrika ülkeleri geliyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor enfeksiyon hastalıkları. Benim kullandığım bir slide vardır 90'lı yıllarda İtalya'da sıtma etkinliğini taşıyan sivrisinekler sadece 6 küçük bölgede varken bugün bütün İtalya silme o sivrisineklerdi. Ve kuzeye doğru da çıkıyor. Kuzeye doğru çıkıyor. Kenarların hastalıkları, sivrisineklerin getirdiği hastalıklar. Bunları e, anlattığınız zaman e, biraz daha ayrıntılı olarak... E, ...insanlar Chikungunya enfeksiyonu belki duymadınız hiç. için. Bunları duymaya başlayacağız. Bunlar bize çok yaba, uzak geliyordu şimdiye dek. Bunlar bizi ne ilgilendirdik deniyordu? Hayır öyle demeyin çünkü bunlar geliyor, gelecek de. Onun için bir koronavirüs oturup da bu gerçekler varken yani bu... Ee, insanların doğayı bu kadar vahşice, bu kadar e, sorumsuzca e, sadece para kazanmak için sadece biraz daha zengin olmak için biraz daha varsılı hale dönüşmek için bu kadar hoyraçça e, saldırmaları duayı, duaya, dünyayı. dünyayı. böyle bu hale soktukları zaman siz daha çok Koronavirüs, virüs, çikungunya... ...nipah virüsü, hendra virüsü gibi... ...adını çok bilmediğimiz Türkiye'de... ...bir takım virüslerle karşılaşırsanız... ...ve ondan sonra da bir takım insanlar Türkiye'de... ...televizyonlar çık ...bu bir komplo teoristtir... ...işte bilmem bir ülke diğer ülkenin... ...ekonomisini batırmak için bunu çıkartmıştır... falan gibi şeyler... ...ha bu bahsettiğimiz neoliberal dönemde... ...bu her şeyin paraya... ...endekslendiği dünyada... ...doğa harap ediliyor dedim... ...böyle bir salgın sırasında... ...testleri üretmek... İlaç üretmek, aşı üretmek üzerinden para kazanmak isteyecek insanlar yok mudur? Elbette vardır. Yani biz nasıl çok daha küçük çapta, çok daha biraz tırnak içinde, Alaturka biçimde bu durumda daha fazla kolonyayı daha fahiş fiyata satayım, işte dezenfektanı, alkolü daha fahiş fiyata satayım diye kendi yerel e, tırnak içindeki iş adamlarımızı görüyorsak, e, bunun küresel boyutta da, Aşıyı, Koskocaman ilacı büyük tabii. elbette pazarlayacak. Konuşlarda Bunu de. bile fırsata dönüştürecek yani böyle bir felaket tablosunu doğaya karşı işlenen bu suçu bile bir kar amacına dönüştürecek e, kurumlar elbette olacaktır. Siz evet. Sistemi değiştirmedikçe yani e, bunları biz daha çok konuşuruz. Aslında tabii ki e, dünya e, bu gelişmelerle birlikte sistemi değiştirme konusunda da bir şansa sahip yeter ki. İnsanlık bu şansı... Ben sizin kadar iyimser değilim. <gülüyor> e, ben de iyimser değilim ama yani bir e, geldiğimiz nokta itibariyle e, böyle bir şansın olduğunu da belirtmekte fayda var tabii. E, hocam çok sık tekrarlanıyor ama bu programda da e, ele alalım lütfen. E, hangi belirtilerden hareketle telaşlanmalıyız? Şimdi... E, Buradan aslında test yapma kısmına da sıçramama lütfen izin verin. Lütfen. Ee, belirtiler dediğiniz zaman önce e, şu ilk günlerinde salgının deniyordu ki Çin'den. Çin'e Çin seyahat ettiyseniz bir yakınız Çin'e seyahat ettiyse akrabanız, arkadaşınız ya da Çin'den gelen herhangi bir kişiden temas ettiyseniz. Bunun üzerine bir de ateşiniz varsa, yüksek ateşiniz kuru öksürüğünüz varsa, balgam söktürme tarzı değil daha kuru. Bunlar varsa eğer siz olası vaka olası bir olgu e, tanımına giriyorsun. Evet. O zaman test yap. O zaman gerekiyor. telaşlanalım ve evet. test Kesinlikle. yapmak gerekiyor. Tabii bu e, aşama geçildiği için aşama aşama bu tanımlar da değişiyor. Şimdi artık Çin'den gelenler değil. Avrupa'dan gelenlere gelenler de karıştırdık. Şimdiki artık kendi ülkemizde virüs olduğu için bu hangi ülkeden geliyor, nereden geliyor kısmı tamamen çıkartıldı. Evet, umreden gelen de... Siz bugün nereden gelirsiniz? İspanya'dan gelende, gelen de... İspanya'dan gelen, Fransa'dan gelen, Almanya'dan gelen yurt dışından geliyorsanız, şu anda uçaklar durduğu için hani e, gelme söz konusu değil ama ondan 15 gün önce, bu karar alınmadan önce geldiyseniz herhangi yurt dışından. Bu artık söylenmesi gerekmiyor bir aşamada. Biz şu anda yerli vaka dediğimiz kendi insanımız, kendi içimizde insanların insana bulaştan bahsedebileceğimiz evreye geldi. Evet. İşte i̇lk olgu çevresinde temas ettiği 6-7 kişi izole edilmişti. Gene bu 4 evre çerçevesinde <gülüyor> aynen, konuşuyoruz aynen. değil mi? İlk olgu Türkiye'de saptandıktan sonra etrafındaki 6-7 kişi izole edilmişti. Zaten birden 5'e çıktığı o 4 yeni ilave olgu ikinci aşamada o çevresindeki temas ettiği insanlardan saptandı. Evet. Şimdi bunlar, bu aşamada demek ki ateş, kuru öksürük gibi belirtiler olduğu zaman ...sizin bir hekime görünmeniz lazım. Sizin bir hekime göründükten sonra o hekimin... ...aile hekimi olabilir ya da bir hastaneye başvurur. Hastaneye başvuruyor. Görüş hastalıkları hekimi olabilir. Uzman hekimlere gidip özellikle hastanelere... ...başvurup hastanelerin acillerine ben öksürüyorum... ...ateşim var diye gidilmemeli bana kalırsa... ...aile hekimine Evet. Aile hekimi sizi gerekli görüyorsa... ...yani klinik açıdan ya bir donanımlı... ...hastaneye uzmanı sevk edecek... ...ya da sizden test isteyecek. Şimdi bu testi... E, ...bakın... Buradan da biraz önce değindiğimiz gibi test üreterekten Amerika'da Amerikan Başkanı kalktığı iki gün önce televizyonlarda ABC 3-4 tane, tane bu kitleri, bu testleri üreten firmanın tek tek çıkarttığı bir şey gibi şarkıcı, şarkıcı yarışması evet. takdimi gibi taraf da onlarla konuştu. Yani buradan da işte o sistemin, o sistemin bir nasıl ranta dönüştüğünü izleyebiliyoruz. Şimdi evet. ülkemizde çok fazla dile getiriliyor yeterince test yapılmıyor diye. E, ...yeterince test ne demek? E, yeterince merkez devreye girmiyor. Test yapacak merkez. Bunu derseniz anlarım. Yani sadece Ankara ile olmaz. Birçok... E, Güney Kore'deki bizde... gibi yaygın e, tabi, tabi, tabi. test noktaları yok. Tabii. Tabi. Yani bu noktalarını yaygınlaştırması lazım. Ama bu demek şu demek değil. Buraya çok dikkat edelim. Burada bir hata yapılacağından korkuyorum açıkçası. Ben arkadaş parasını veririm. çocuğuma bu testi yaptım. Yok böyle bir şey. Yani bu işin... Özel sektör ve ticari kısmının olmaması lazım. Bunların devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde e, ve bildiğim kadarıyla örneğin İstanbul Tıp Fakültesi'nde biz Dünya Sağlık Örgütü'nün referans laboratuvarı görevini yaptığımız dönemde 2009-2010'da biz bunu ücretsiz yapardık. Ankara da ücretsiz yapıyor şu an. Yani sizden bir örnek alıp da gönderildiği zaman öyle Amerika'da 3 gün dolardan falan bahsediliyormuş bir test için o kadar değil bu fiyatı. Evet. Ee, ve, e, e, ama zaten devlet testi... bunun bir maliyeti varsa da üstleniyor tabii, değil tabii. mi? Ee, yani bunun e, öyle her kafasına göre insanlar ben şüphelendim çocuğumdan ben test yaptıracağım arkadaş parasıyla diyeyim deyip yaptırabileceği bir mekanizmaya dönüşmemeli. Çünkü biz bunu yaşadık 2009-2010'da. Evet. Biz püskürtüyorduk ama X özel laboratuvarı ya da X özel hastanesi yapmaya başlayıp 3 işte kuruştuk. Testi 13 üç kuruşa yapıp oradan para kazanıyor. Bu tabii istatistiklere de değiştiriyor. Yani sizin olası vaka dediğimiz ateşli olma olasılığı bulunan vaka tanımına uyan ateşli, kuru öksürüklü yani klinik bulguları uyan koronavirüs enfeksiyona kişilerden kaçında gerçekten koronavirüs saptadığınız statistiklere girmeli. Ama bizde ne oluyor? Belki burnu akan da gidiyor yaptırıyor falan. O zaman... ...çok daha fazla kişiye gereksiz test yapmış oluyorsunuz. Yani test yapmadan önce... Ne meşgul süreden... ediyorsunuz tabii evet, evet, yani, ki... E, bu, buna gerek yok. Böyle sadece merak gidermek için... işte e, ...çocuğuma baktırmak istiyorum... ...okulunda biri aksırmış. Senin çocuğunda bir şey var mı? Yok ama bir baktırayım. Böyle şey olmaz. Evet. Ya yani, Bu işe ciddi yaklaşmak lazım. Bu tarz bir yaklaşım e, birçok açıdan sakınca var. Evet. E, KONDA'nın yeni bir araştırması var. KONDA biliyorsunuz evet. her ay... Abonelerine bir barometre, Konda barometresi yayınlıyor. Bunun 107. 107. ücüsü olarak Mart 2020'de 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen bir araştırma bu ve konusu da koronavirüsler virüsler, bu salgınla ilgili bilgi ve pratikleri öğrenmek amacıyla bulgulara göre toplum, toplumun toplumun yüzde 97'sinin koronavirüsleri virüsleri hakkında ...duyuma sahipler. Evet, bu son derece yüksek bir evet, oran. Evet. Duymuş, bir ölçüde biliyor. %86,5'e virüsün nasıl yayıldığını ve %85'inin de tedbir amaçlı olarak... ...neler yapılması gerektiğini bildiği anlaşılıyor bu araştırmaya göre. Fakat bilindiği halde pratiklerde gerekli şeyleri yapanların oranı ise sadece %55. Yani biliyoruz ama şaşırtıcı gelmedi bana, değil mi? <gülüyor> Başka evet. durumlarda da böyle. Yine bulguya göre toplumun yüzde 45'i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının bu virüse karşı yeterli önlem aldığına ve yine yüzde 45'e ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanmıyorlar. Bu, yani burada da bu, bu da, evet, yani, şaşırtılacak bir şey değil. Yok. Evet, evet, yani değil. bence değil. Ee, bu, bu olgulardan ıı, harekete geçerek. İki noktanın altını çiziyor Bekir Ağır'dır, konuda Genel Müdürü. Riskin ne olduğu ve tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiği bilinmekte ve fakat toplumun yarıya yakını pratikte bu tedbirleri almamakta veya uygulamamaktadır. Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak devlet kurumlarına olan güvenin böylesi bir toplum sağlığı ve salgın meselesinde bile etkili olduğu anlaşılmaktadır diyor. Halbuki tüm siyasi tercih ve pozisyonlarımızdan bağımsız olarak tehlike ve mesele gerçektir. Bu noktadan hareketli karar verici pozisyonlarda olan abonelerimize önerilerimiz şunlardır diyorlar. Virüs ve salgının ne olduğuna dair bilgi amaçlı çabadan daha çok tedbirlerin uygulanması amaçlı çabaların yoğunlaştırılması ve hatta sorumlu olduğumuz alanlarda tedbir amaçlı uygulamaların zorunlu hale getirilmesi daha yararlı olacaktır. Salgına karşı güvenli ortamı sağlamanın yolunu çalışanların, katılımcıların yani tüm paydaşların arzulu ve gönüllü gayretlerinin ön koşulu olacağından hareketle güven ortamının sağlanması şeffaflık, açıklık ilkelerinin esas alınmasının elzem olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır diyor komda raporu. Çok katılıyorum evet. yani evet. söyleyenlere tabii yaklaşımlar çok doğru. Ee, belki burada maske konusunda da bir parantez Lütfen. için çok evet. ilintili çünkü bu aldan önlemlerle ilgili. Şimdi maskeler konusunda Dünya Sağlık Örgütü e, hangi tür olursa olsun e, sağlıklı bir bireyin e, kapalı alanlara girerken maske takarak korunma yaklaşımının doğru olmadığını çünkü maskelerin e, bu virüsü tutmadığını söyler. E, fakat şunu da unutmamak lazım bazı kültürler örneğin uzak doğu ülkelerinde Japonya'da Çin'de biz böyle bir savunma söz konusu olmadığı zaman da o kalabalık ortamlarda insanların metrolarda falan çıkarıyoruz. Evet. Çünkü onları yapıyorlar doğal, rahatlatıcı bir şeyse yer yapsınlar. Fakat buna güvenerekten maskeye güvenerekten biz bulaşı engelleyebileceğimizi düşünmüyoruz. Niye söylüyorum? Bir kere maskeyi ...hasta olanlar değil, hasta olmayan ve korumak amacıyla değil... ...hasta olanlar takmalı ya da işte demin bahsettik ateşi var, kuru öksürüğü var... ...bunlar bir doktora gidecekler, o gidiş sırasında takmaları lazım... ...etrafa virüsü yaymamak için ya da sağlık çalışanları... ...çünkü sağlık çalışanları özellikle içinde önemli bir risk grubuydu... ...hastalığına yakalanan çok fazla sağlık çalışanı vardı... Ee, ...ne yazık ki bunların içinden yaşamın itirazlar oldu. Bu ihtimal Türkiye için de geçerli. Başkanın bir yer Bizde de herhalde e, sağlık personeli bu konuya dikkat edecektir. Diyeceksiniz evet. ki hani olmaları gereken aşıların kaçını yapıyorlar. Şimdi bazı yanlış haberler... Yani maske konusu böyle maske konusunda fazla güvenmemek lazım. Bir de maske takılacaksa eğer bunun belirli kuralları vardır. Bizde maskeyi alıp cebine koyup ertesi gün aynı maskeyi tekrar, tekrar takandan... Şeklinde. Yani nefesinden, tükrüğünden ıslanan maskeyi kullanmaya devam eden ...ya öyle olduğu zaman daha fazla enfeksiyon alırsınız aslında. Yani maske kolaylaştırıcı faktör olur. Bir de e, özür dilerim böyle aklıma gelenleri de söylemek yok, istiyorum konuyla ilgili. E, geçenlerde bu el yıkamanın önemi vurgu yapılırken... E, ...dendi ki e, Türkiye'nin bu konuda hiçbir sorunu yok. E, i̇şte birinci Bosna, ikinci Suudi Arabistan, üçüncü Türkiye... ...bir de haritalar çıktı televizyonlarda... Türkiye'de %94 yüzde yüzde el yıkanıyor. Hı. Fransa'da %60. Biz bütün Avrupa'dan daha temiziz. Şimdi bu çalışma Hı. nasıl yapıldı? Kim yaptı? Hangi grupta yaptı bilmiyorum. Evet. Yani bunu hemen bir kalemde reddetmiyorum. Ama benim baktığım şu. Bir ülkenin temizlik anlayışına bakarken çok net bir kriter vardı. Çok objektif. Bir. Kişi başına o ülkede yıllık sabun tüketimine bakarsınız. bakarsınız tabii. Diş sağlığı nasıldır diye bir ülkede kişi başına düşen diş macunu yıllık tüketim sayısına bakarsınız. Şimdi sabuna baktığınız zaman ya ben şunu gördüm şurada da şöyle bir tabloyla karşılaştım. Zaten Fransızlar da pis, Türkler de çok temizli... Suudi Arabistanlılar daha da temiz. Şimdi bu genellemeler bu, bu çok subjektif yaklaşımları bırakalım. Kişi başına düşen sabun sayısına baktığımız zaman e, pek de o kadar iyi durumda olmadığımızı ortaya çıkıyor. Yeterjan keza. Tabii Değil mi? yani e, onun için e, bu bu tarz mesela bu, bu, böyle bir haber çıktı ve bu haberi hakikaten büyük kanallar harita yapmışlar. Türkiye yüzde 94 işte İşte Avrupa'sı, Almanya'sı, Fransa'sı yüzde altmışlarda biz onlardan daha temiziz. Temiz. İnanmak istiyorsanız tabii. Yani, böyle böyle bir değil. Da, yani. milli tarafımız yerli yani, ve milli tabii, tarafımız Tabii hani virüsün yani. bize bulaşmamasını Türkiye'deki genlere bağlayanlar evet. ya da televizyonlarda e, bağışıklık sistemini şimdilik işte zencefili alın bilmem ne e, domuz Tozuyla karıştırın, karıştırın, davul tozuyla karıştırın <gülüyor> filan gibi. Yani bunlarla tabii bağışıklık sistemini kimse ben de bağışıklık sisteminizi yıkmaya çalışın, kötüleyin, zayıf düşürün demiyorum. Herkes bağışıklık sistemini ya da sağlıklı beslenerek, sağlıklı bir yaşam tarzıyla klasik ilkelerle evet. sağlam tutmaya çalışıyorum. Oturup da sadece iyi sebze ve meyve yiyerek bu hastalıktan korunmazsınız. Virüs sizin ne yediğinize pek bakmaz. Evet. Gazi Osmanpaşa Yıldız Tabya bölgesinde dün itibariyle karantina başladı. Ve e, şu anda e, bu bölgedeki kimse evlerinden dışarı çıkartılmıyor. O Umre'den gelenlerden evet, herkese evet, için evet, ya da saptandığı için. Evet. evet. evet. Yani olacaktır bunlar diğer. Yani orada 10 bin kişi var. Evet. Daha fazla. Daha fazla. 20 daha fazla. bine yakın e, insan Umre'den döndükleri e, tabi o insanların içinde pozitifler çıkacaktır. Umre'den gelen bir insanı hani daha çok bunlar genel anlamıyla yaşlı, daha mütedeyyin daha geleneksel kesim olduğu için bunların hani yaklaşmayın yakınlarını sokmayı öyle bir şey olmaz. Yani. Şapışıyorlardır. Eller tabii, öpülüyordur. Tabii, tabii. Yanaklar öpülüyordur. Efendim, umre'den da. geldikten sonra. Daha kutsal evet. bir şey falan diyerekten daha da bir fazla hararetle kucaklanıyordur onlar ve onlar da bol bol bulaştırıyorlardır. Evet. Yani işte, ee, hemen sormak istiyorum. Hapishanelerin önemli bir risk bölgesi olduğunu e, söylüyor uzmanlar e, ve tabii aynı zamanda sağlık kuruluşlarının da aynı durumda olduğunu evet. aslında biz minnettarız yani bütün sağlık çalışanları görevlerinin başındalar tabii, tabii, tabii, tabii. hatta yani fazla mesailer yapıyorlar uzun süre evet. çalışıyorlar buralarda da e, Önlemlerin alınması için herhalde evet. harekete geçmek. E, Hepsi enişin alınan kararlardan e, haberim yok ama hastaneler için. Ben de bilmiyorum. E, evet. Araştırmama ama, rağmen gündeme bilmiyorum. Gündeme geldi bu. Evet. E, gündeme geldi için herhalde düşünülüyordur e, bu danışma kurulunda. Ama özellikle. Ee, sağlık çalışanları ve hastaneleri hem teşekkür etmek hem takdir etmek evet. ee, illa öldürmek dövmek zorunda değiliz sağlık çalışanlarını ya, değil mi? Ee, evet. onları gerektiği zaman <gülüyor> döverim demiyorum tabi yani evet, bu dövdüğünüz, öldürdüğünüz insanları <gülüyor> evet 14 Mart tıp bayramı, bayramı bu nedenle diyor. biraz sönük geçti ama ee, bu dövdüğümüz, bu hırpaladığımız, bu suçladığımız en azından öyle diyeyim e, insanların böyle olağanüstü durumlarda nedenli fedakarlıklardan hani görevlerini yapıyorlar tabii evet. ama fedakarlıklardan özveriyle işlerini yaptıklarını unutmak Evet, lazım. hızla zamanımızı doldurduk hocam. Başka sorularım vardı ama onu da başka bir, bir programa sonra. bırakacağız. Programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ evet, olun. Ben teşekkür ederim. Sizinle program yapmak her zaman çok Sağ keyifli. Sağ olun. Çok çok, çok teşekkürler. Ol. Profesör Doktor Selim Badur ile 16 Mart pazartesi günü saat 16'da Medyascope İnternet Televizyonu'nda gerçekleştirdiğimiz Şehir Hepimizin programını dinlediniz. Medyascope Televizyonu yönetimine ve Açık Radyo'nun fedakar ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Açık Radyo İnternet Sitesi Dosyalar bölümünde COVID-19 dosyasını takibe almanızı önemli tavsiye ederiz. Koronavirüsüne ilişkin yapılan programların ses kayıtlarını Seçilmiş makale ve yazıları bu dosyada bulabilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler